382, numaralı konu, İbni Revaha'nın yola çıkarken ağlaması ve şehidliği arzuladığına dair şiirler okuması, evet, Hazreti Peygamber hicretin 8. senesini Cemaziyel Ula ayında Mu'te'ye bir birlik gönderdi, onlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti, Zeyd öldürülürse bu takdirde Cafer bin Ebu Talib kumandandır, Cafer de öldürüldüğü takdirde kumandan Abdullah bin Revaha'dır, dedi, böylece halk hazırlık yapıp, sonra çıkmaya başladılar, 3000 kişiydiler,